Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili yetkili kurumları göreve çağıran kampanya şu an için 2021'in en fazla imzalanan kampanyası oldu ve hızla da büyümeye devam ediyor. Change.org Taksim Marmara Denizi Ölmesin adresindeki kampanyada imzalar 90 bine yaklaştı. Kampanyada çözüm için şu öneriler sunuldu. Kurumlar tarafından acil eylem planı oluşturulmalı ve denetleme ekibi kurulmalı. Marmara Denizi'ne kimyasal ve kanalizasyon atıklarını bırakan fabrika ve belediyelerin takibi yapılıp denize zararı olmayacak şekilde filtrasyon sistemlerinin yaptırımı sağlanmalı ve bunun... Hakkıyla denetimi yapılmalı. Fabrikaların aldığı çoğu su temizliği numune raporları gerçeği yansıtmıyor. Bunlar da takibi ve gerekli cezai işlemleri başlatılmalı. Kampanyada ayrıca şu ifadeleri yer verilmiş. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi diğer denizlere göre daha çok ısınmış olup serbestçe bırakılan bu kimyasal ve kanalizasyon atıklarıyla beraber kirlilik seviyesinde kritik seviyeye gelmiş durumda. Hamsi, gümüş gibi küçük balıklar artık Marmara'da yaşayamayacak duruma geldi ve bitmek üzere. Oluşan salya yüzeyden dibe inip dipteki vatoz ve diğer dip balıklarını da öldürüyor. Kurumlar tarafından acil eylem planı oluşturulmazsa Marmara Denizi ölecek ve denizde hayat kalmayacak. Turizm ve balıkçılık sektörleri bu durumdan gelecekte uzun vadeli etkilenecekler. İnsanlar gelecekte kirlilikten denize giremeyecekler. Bakteri ve virüs kaynaklı insanlara bulaşıcı hastalık riskleri de doğacak. Marmara Denizi'ne sahip çıkmalıyız. Marmara Denizi'nin sesi olmalıyız. Marmara Denizi hepimizin ve sahip çıkmalıyız. Kurumları göreve davet ediyoruz denmiş kampanyada Change.org Taksim Marmara Denizi Ölmesin adresinde. Antalya Gazi Paşa'daki sahillerin yapılaşmaya açılmaması için Gazi Paşa hepimizin platformunun yürüttüğü kampanyadan güzel bir haber geldi. Korunması için mücadele verilen sahillerden Gazi Paşa Kahyalar sahili için açılan dava kazanıldı. Antalya 2. İdare Mahkemesi Antalya'nın Gazipaşa Kayalar sahilinde yapılaşmaya izin verecek imar planını iptal etti. Gazipaşa hepimizin platformu Change.org Taksim Gazipaşa adresindeki kampanyaya imza atanlara şu cümlelerle bu haberi duyurdu. Korumak için mücadele ettiğimiz sahillerden Gazipaşa Kahya'lar sahili için açtığımız davayı kazandık. Sahil beton yığınına çevirecek olan imar planı iptal edildi ancak mücadelemiz bitmedi. Selinus ve koru sahiplerimiz için de mücadelemiz sürüyor. Sizlerin desteğiyle o davaları da kazanmayı umuyoruz. Kampanyamızı paylaşmaya devam ederek destek olabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzde şimdiden kutlu olsun demiş. Kampanyanın adresi ise change.org/gazipaşa. Bir diğer güzel haberde Osmaniye'deki Kırmıttı Kuş Cenneti'nin sulak alan ilan edilmesi için Figen Ant tarafından yürütülen kampanyadan geldi yapılan başvuruyu devlet su işlerinden yanıt verildi. Yanıtta bölgenin önemi neticesinde suda kalan çalışması yapılırsa bu konuda kurum olarak bu çalışmaların yanında olacakları iletiliyor. Figenand bu yola çıkarken buranın DSI bölgesi olduğu için bir çalışmanın yapılamadığı bilgisini aldık. Halbuki DSI'den gelen bilgiye göre bölgenin sulak alan ilan edilmesinin önünde bir durum yok ve böyle bir şey ortadan kalktı diyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geçtiğimiz ay olması planlanan sulak alan toplantısının henüz yapılmadığını söylemiş. Bu konu önemli çünkü verdiğiniz imzaları dilekçe ile teslim ettikten sonra bu toplantının gündem maddelerinden birinin de Kırmızı Kuş Cenneti'nin sulak alan yapılma konusu olacağını öğrenmiştik. Sabırsızlıkla haber beklerken üzerine 17 günlük tam kapanma gelince ne yazık ki toplantıda tarihine dair de bir gelişme olmadı, gerçekleşmedi. Ancak nasılsa olacak bu toplantı. Takip ediyorum ve size güzel haberler vermenin Umudunu hep taşıyorum demiş Figen Change.org Taksim Kırmıklı Kuş Cenneti adresindeki kampanyasında. Datça'daki kargı koyunda imar planı değiştirilerek bölgeye otel ve otopark yapılmasına karşı Datça Demokrasi Platformu'nun Change.org Taksim Datça'yı savunuyoruz adresindeki kampanyasını da bugüne dek 17 binin üzerinde kişi imza atmış. Datça Demokrasi Platformu açılan davaya ilişkin şu bilgileri paylaştı. 5 Mayıs 2021'de Datça Demokrasi Platformu birleşenlerinden Mucek liderliğinde 50'ye yakın Muğla Çevre Platformu gönüllüsü tarafından Kargı İmar Planı değişikliği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine idari dava açıldı. Şimdi mücadelemizin yeni bir aşamasındayız. Kıyılarımızın ve korunması gereken doğal alanlarımızın birkaç sermayelerin kazanç kapısaline getirilmesi için imara açılmasına, özelleştirmesine, satılmasına, kiralanmasına, engellemek üzere kararlılıkla karşı duracağımızı basın açıklamalarıyla sosyal medya etkinliklerimiz, satılmak veya kiralanmak istenen alanlarda yaptığımız toplantılar, ziyaretler, etkinlikler ve topladığımız itiraz dilekçeleri ve açtığımız dava ile göstermeye çalıştık. Dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyor. Birlikteliğimizde doğanın talanına yönelik saldırıları boşa düşüreceğimizi biliyoruz. Herkes belki birbirimize atarak, belki bir mesaj paylaşarak doğamızı, yaşam alanlarımızı savunmaya çalışıyoruz demişler. Change.org Taksim DATÇA'yı savunuyoruz adresinde. Ben Uygarız Esmi, Change.org özel haber programını değerleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri